الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وإمام الدعاة والمهتدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين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 ortamı kardeşin dediği gibi e, hazırlayanlardan Allah razı olsun. Başında da Nazım kardeşten ortamı bizi bizi bir araya getirdi. Bu mübarek yerde bir araya geldik. Allah'ın zikrini yapacağız. Zikrullah nedir? Allahu Teala'nın dininde ne meseleyi biz otursak anlatsak, nasihatlaştırsak, bu nedir? Zikirdir. Bunun ecri var, fazileti var. Bu meclislerde kim bulunur? Allah'ın rahmeti bulunur, bir de Allah'ın rahmet melekleri bulunur. Onun için, Allah razı olsun bu sohbeti gerçekleştirenlere. Kodumuz, duyduğunuz gibi, Allah'a davette, Allah'a davetin ehemmiyeti, ve önemi ve bir de hükmü. Nedir hükmü? Şimdi Allahu Teala'ya davet etmek en faziletli amellerden birisidir. En şerefli, en yüce ameldir. Allahu Teala'nın dinine davet etmek. Şimdi konu olarak Allah'a davet etmek ne demektir? Allahu Teala ne demektir? Yani dünya ve ahiret saadeti demektir. Allahu Teala budur. Kim Allah'ın dostuysa dünyada ve ahirette olur, mutlu olur. Dünyada mutludur, ahirette de ebedi mutludur. Sen o zaman kime davet ediyorsun? Bu Rabbe. Allah-u Teala'ya davet. Davet ne demektir? İnsanların elinden tutup sen yaşadığın mutluluğu mutlulukta onlara da ortak etmektir. Buna Allah'a, Allah-u Teala'ya davet diyerler. Onun için bu görev çok faziletli şerefli görevdir. Bir de bu görev o kadar faziletli, o kadar şerefli bir görevdir. Bunu her şey yapamaz. Kim yapar bunu? Allahu Teala kendi kullarından seçkin kullarını seçer. O da kimdir? Nebileri ve rasulları, peygamberlerdir. Onları Allah Teala cumbuzdan kulların arasından seçer, yetiştirir. Onlara ne verir? Risaleti teklif eder. Peygamberlerin de varisleri kimlerdir? Davatçilerdir, alimlerdir, alimler de davatçilerdir. Ondan dolayı biz bu konuyu seçtik. Neden seçtik bu konuyu? Normal bir konu seçip sohbet edebilirdik burada. Mesela mehabbetullah, Allah sevgisini konuşabilirdik burada. Faziletini konuşabilirdik. Yani bu halaldır, bu haramdır konuşabilirdik. şey. mesela diğer ben muhabbetullahı biliyorum. Yeter men o kadar. O diğer ben halal haramda bu meseleyi biliyorum. Bu yeter bize. Ama ben bir konu seçtim ki inşallah. Bunları hepsini kap kapsasın. Çünkü konu bizi Allah rızasına götürecektir. Bu dünyada, ahirette de. Onun için biz ipin ucunu yakalasak Ha? meseleyi hepsini yakalamış oluruz. çünkü Allah rızası dediğimiz nasıl yakalanır? salih amellerle salih amelleri nasıl bilirsin? ilimle ilmi de tahsil edersin kendin de amel edebilirsin ama Allah davetinin faydasını önemini bilsen sen mecbur kalırsın, ilmi talep edersin. Ondan sonra ilim kendinde uygulamaktan yetinmezsin. Onu da insanlara tebliğ edersin. O zaman ne oldu? Sen Resul'ların görevini yaptın. Onun için peygamberlerin görevi nedir? Allah'a davettir. Onun için her davetçi peygamberin, peygamberlerin görevine görevini üstlenmiş oluyor. Ondan dolayı bu çok yüce, çok şerefli nedir? Bir makamdır. Çok yüce ve şerefli bir makamdır. Her her kul buna nail olamaz. Nasıl her kul peygamber olamaz? Her kul da davatçı olamaz. Allah seçer davatçıları. Bugün de de. Çünkü onlar hakiki peygamberlerin vadisleridir. Bir hoca minberde vaaz veriyorsa o minber kimindir? Resulullah'ın minberini temsil ediyor. O minberin hakkını vermesi lazım eline. Bir davetçi de davete soyunursan ilmi olması lazım. Hakkını vermesi eline lazım ki o şerefe nail olsun. Bir de davet niye önemlidir? Çünkü davet Allah subhanehu ve teala Yeri göcü niye yaratmış? Cinni insi niye yaratmış? Kendisine ibadet etsiler diye. Kendisi bilinsin diye, kulları tarafından ibadet etsiler diye. Bu en önemli nedir? Bir görevdür. E i̇yidir. Davatçı ne yapıyor? Allahu Teala'nın dünyayı yarattığından dolayı ne yarattı dedir? İbadet elinsin. Sen bu ibadeti bu görevi üstlenip insanlara tebliğ ediyor. Ne kadar mühimdir, ne kadar önemlidir. Onun için Zariyat Suresi'nde 55. 60'a kadar ayette diyor ki: "Ve zekir fe innez zikra Hatırlat diyor. Hatırlatmak müminlere faydalıdır. Başka geyri mümini işlemez hatırlatmak. Ama mümin direk işler ona. Sonra peşinden ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهُ جinnen insi ben yarat, niye yarattım illa ki bana sadece ibadet etsinler bana ibadet etsinler diye onları yarattım demek ki bizim görevimizdedir kul olarak Allahu Teala'ya ibadet edeceğiz bir tanesi diyor ki ibadeti aksatıyor diyor ben çalışıyorum bu da ibadet evet doğru diyorsun ama yerlerini değiştirmememiz lazım asas biz kulluğumuz ne için olmuş Allahu u Teala'yı ibadet edeceğiz bunu hiç yaratmış biz ama hayat imtihan tarlasıdır bir de sebepler tarlasıdır ayakta durmak için çalışacağız onun için sen hedef, vesileyi hedef yerine koyamazsın hedef nedir kulluktur Çalışma vesiledir çalışmak vesile, hedef için olsa o da ibadettir. Yerlerini içirsen o nedir? Nikbet olursanız. Ondan sonra Allah Teala bu ayetin devamında da bu bu türlü fikirlere cevap veriyor. Wa ma uriduminhum min riskin. Men olardan rızık istemiyorum. Ve onlardan kimseye de rızık vermelerini de istemiyorum. Inhuwa illa razaqun zil metin. Allah subhanehu ve teala kendisi razzaktır. Demek ki senin üzerine ne görev lazımdır? Sen sebebe sarılacaksın ama tevekkülü hakkıyla Allah'a yapacaksın. Rızkın yazılmıştır. O zaman bizim hedef, kulun hedefi nedir? Kulun hedefi nasıl Allah-u ibadet eder? Ona kilitlenecektir. O Yaşamak sebepler nedir? Bunlar bir vesiledir. O ibadeti. Ondan dolayı İmam Malik rahimahullah diyor ki eğer ben para bulmasam et alayım, ilim kitaplarını satarım, et alıp yerim hata ibadete gücleniyim. Ah ne kadar önemlidir. Bir insan hedef nedir? Hedef yeriz, içeriz ama ne yaparız? Saptırmarız yerlerini. Kulluk için yaparız bunu. İyidir burada ne? Tecelli etti. Teala demek ki kendi sözüyle insanları niye yaratmış? Kulluk etsiler diye. İyidir bu ins ve cinne de. Kim tebliğ ede edecektir bunu? Peygamberler. Peygamberler bizim nebiyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Son buldu. Onun varisleri kimdir? Alimlerdir, davetçilerdir. Beni İsrail peygamberlerin varisleri kimidir? Peygamberleridir. Hazret Musa'nın varisleri peygamberlerdir. Her çölde bir peygamber gelirdir, Hazret Musa'nın dinini düzeltirdi. Ama bizim son peygamberimiz son olduğu için ondan sonra kimse gelmez. Onun için <gülüyor> alimler nebilerin neyidir? Varisleridir. Nebiler hadiste geçtik gibi para pul bırakmazlar, miras bırakmazlar. Mirasları ilimdir. Kim o ilmi hakkıyla alsa, o nebini varisidir. Onun için davatçı çok önemli bir muvkidir. Ondan dolayı davat olmasa arkadaşlar İslam dini yayılır mıydı? Yayılmazdır. Onun için davet çok önemlidir. İslam dininin asasıdır. Çünkü davet olmasa İslam dini yayılmaz. Kimse yer üzerinde ibadet etmez. Allah'ın hükmü yer üzerinde hakim olmaz. Devlet nasıl kurulur İslam devleti? Eğitimle kurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de ne yaptı? Eğitim. Darül Erkam'da sahabe yetiştirdi. Eğitimde de benim peşimden yüzlerce takılsın önemli değil. Bir tane takılsın, hakkıyla takılsın, kaliteli takılsın. İslam dinini anlasın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet ömrü 23 seneydir. Yarısından fazlası nerede geçti 13 senesi? Mekke'de. Kaç tane adam yetiştirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de? Kırk kusur. Hakkıyla darül arkanda kırk kusur davetçi yetiştirdi. İşte o davetçiler ne oldu? Medine'de İslam Devleti'ni kurdu, Bedir'i kazandı, Hüd Savaşı'na girdi, Fethi Mekke yaptı, ondan sonra Çin İmparatorluğu, o Darül Arkam'ın yen direk liderleri, yen oların bereketi ne yaptı? Çok Çökçirdi. İşte davetçi ondan dolayı çok önemlidir. Bir ayette de Yusuf Surasında Allah Subhanehu ve Teala diyor ki, Elçisine Kul hâzihi sebîli ed'u ilâllâhi ala basîretin Bu benim yolumdur. Nedir? Allah yolu insanlara Allah'ın emrini Allah'ın emri nedir? Kulluktur. Kulluk nedir? Allah'a ibadet edeceksin. Detayda var tabi. Asas Allah-u ibadet ederdir. Biz yer üzerinde onun için bulun, bulunmuşuz. "Ala basîretin Basiret nedir? İlim. İlimsiz davet olmaz tabi. Muhakkak davet ilimden olacaktır. Peygamberler ilimlerini Allahu u Teala'dan alıyorlar. Biz kimden alırız? Peygamberlerden alırız. Elimizde bütün ilim var elhamdülillah. وَمَنِ اتَّبَعَنِي Benden sonra gelenler de aynen basiretle davet ederler. Bizim görevimiz nedir? Budur. Basiretle davet etmektir. Burada وَمَنِ اتَّبَعَنِي nedir? Yani peygamberleri Allah-u Teala davetçileri peygamberlere mensup ediyor. Ne kadar şerefli yüce bir makamdır davet. Ve subhanallah ve ma ene mine'l müşrikin Biz de müşriklerden değiliz. Kim müşriklerden olur? Davat elden bırakır nefsine uyar. Kim havasına tabi olsa bir nevi Allah-u Teala şirk koşmuş. İster bu tabilik Direk şirk olsun ister de tayli yollardan olsun. Evet ondan dolayı arkadaşlar dedik ki davat olmasaydı İslam dini yayılmazdır. Hiçbir kul yer üzerinde hidayete varmazdır. Allahu u Teala'ya sücde yapmazdır. Kimin vasıtasıyla yaptı? Peygamberler vasıtasıyla. Hazret Adem'den peygamberlik devam ediyor ne zamana kadar? Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da kıyamete kadar davetçiler vasıtasıyla bu tevhid dini devam edecektir. İbadet dedik, tevhid dememiz lazım. Tevhid dedik Allah'a Teala ibadettir. İbadetin bir tanımı nedir? allah Teala'nın bütün sevdığı kavl, fiil, ameldir. Allah hangi ameli, hangi kavlu sevse o ibadettir. Ne bildirik Allah sevdi bunu? E demek ki Allah emretmiş bunu. Onun için ibadetin en güzel tanımı budur. O da kimiçi olur sadece? Sadece ibadet tek Allah için olur. Ortak koşulmadan. Velev ki o ortak nefis ve hava olsun. Evet. Burada Allah subhanehu ve teala Maide surasında 67. ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyühe resul belligh ma unzile ileyke min Rabbika, Ey elçim Rabbinden gelen sene emrini ne yap? Tebliğ et. Ve inlem تَفْعَلْ Eğer tebliğ etmesen فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً Eğer tebliğ etmesen sen Allah Rabbinin Risalesini emrini tebliğ etmiş olamazsın. Allah seni insanlardan kuruyor. Allah da çafirlere hidayet vermez. Ayeti böyle bitiriyor. Çafirlere Hidayet vermez. Burada ayetten delalet ne çıkıyor? Tebliğ emirdir Resulullah'a. Bu emir Resulullah görevini yaptı. Bu emir ondan sonra bitiyor mu? Bitmez. O emir Resulullah'tan sonra ümmete taşınıyor. Onun için ümmetin üzerinde yüklülük var. Ne vaciplik var, ne var üzerlerinde? Vacip tür ümmetin üzerine Allah'ın dinini tebliğ etmek. tabi bu en sonda geleceğiz inşallah hükümlerde. Bu da derece derecedir. Yani ümmetin üzerine Resul'dan sonra tebliğ vaciptir. O da kim eder? eder Kim bu davete soyulmuşsa davetçiler tebliğ ederler. Şimdi biz davetin ne kadar önemli olduğunu bildik dedik ki davet olmasaydı Allahu Teala'ya kimse ibadet etmezdir. Davet olmasaydı insanlar hidayete varmazdılar. Yani ormanda gibi yaşamış gibi yaşardılar. Çık görüyoruz. Bugün de mesela Avrupa'da, Batı'da, yine de Afrika'da mesela insanlar kültürden, medeniyetten uzaktır. Nasıl yaşıyorlar? Ha, olar olabilir deriz. Medeniyetten uzaktılar Öyle yaşıyorlar. Ama Avrupa'da medeniyetin zirveti Allahu u Teala'nın matodundan uzak oldukları için de değişik şekli orman hayatı yaşıyorlar. Onlar direkt yaşıyorsa bunlar değişik modern hayatını yaşıyorlar. Ama esprisi, püf noktası aynadır. Allah dininden uzak olmak öyledir. Allah dini olmasaydı kimse hakkını, Rabbini davet olmasaydı Rabbini hakkıyla tanımazdır. Tevhid etmezdir. Allah'ın istedikleri yer üzerinde kullardan kimse bunu etmezdir Halal nedir, haram nedir işlemezdir. Allahu Teala'nın sınırları belli olmazdır. Bunları kim bize aktardı bugüne kadar? Alimler, davetçiler. Nereden bildik Allah'ın dinini? 1400 senedir nasıl geldi bize? Resulullah'ın vircülüne kadar, noktasına kadar elhamdülillah dört mezhep olarak, ehl-i sünnet olarak bizim elimizde var. Çimin sayısından oldu Allah'tan sonra, davetçiler, alimler sayısından oldu. Ne kadar alim davet yani faziletlidir. Evet, davet olmasaydı alimler döller ki insanlar birbirlerini orman kanunu gibi yerdiler, içerdiler. Ama Allah'ın dini kuralları ne yapmış, her çeşit hakkını vermiştir, alışverişte bütün İslam'ın şeriatı yer üzerinde neyden hacim olmuş yayılmış bugün de biz Türkiye dostsun bütün İslam alemin dostsun nasıl İslam şeriatine göre amel ediyoruz yönetim başımızda 100 senedir yoktur nasıl amel ediyoruz davetçiler bize tebliğ etmiştir davetçiler olmasaydı ne olurdu baş hükmü bitirdikleri gibi şeriatı de bitirirdiler ama elhamdülillah davetçiler her zaman var, bize bir güne kadar aktarıp, bak biz de burada oturup dinimizi yaşayalım. Evet, alimler diyorlar, davetçiler olmasaydı, insanların ahlakı bozulurdu, ihtilaf girerdi, nefret girerdi, buğuz girerdi ve hala de bu var. Müslümanların arasında da var. Neden? Baş düşman bizi bırakmaz. Kim bizi, baş düşmanın hakkıyla bizi onu tanıttırır? Davetçiler, allah Teala bize şeytanın baş düşmanımızın bütün planlarını öğretmiş mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş mi? Vermiş mi? Eydir biz bunları nereden biliriz? Davetçiler tebliğ ediyorlar, bize anlatıyorlar biz de düşmanımızı tanıyoruz, oyuna düşmüyoruz. İşte davet arkadaşlar bu kadar önemlidir. Davet önemli olduğu için neden önemlidir bir de? Alimlerimiz diyorlar davet önemlidir çünkü davet insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ne yapıyor davet ediyor. Allah Subhanahu ve Teala Yunus surasında diyor vallahu yed'u ila daris selam. Allahu Teala nereye davet ediyor sizi? Daris selam. Daris selam aslında cennetin bir adıdır. Selam nedir? Allah'ın bir ismidir. Selam selametliktir. Yani zulüm yoktur orada. Emniyetliktir selamet bir yere girdin, orada zulüm görmezsin, sırtını yaslayabilirsin. Onun için bir musulmanın sembolü nedir? Esselamu aleykum. Ne demek selamu aleykum? Benden terfe, sana salam versem, sana ziyan gelmez, zulüm gelmez. Sen benden terefe emniyettesin. Sana garanti veriyorum tabiri caizse. Salamın anlamı budur. Darussalam nedir? Zulum yoktur. Miskal-i zerre zulüm yoktur cennette. Dünya nedir? Dünya da dar Hazreti Adem aleyhis vesselam cennetten çıktı dünyaya geldi. Baktı dünya değişiktir. Üzüldü. Ona için teselli verdi Cibril aleyhisselam. Dedi işte orada her şey koşuyordur. İstediğin yemek geliyordur. Burası değişiktir dedi. Bu meşakkat dünyasıdır. Meşakkat. Sen günahınla buranı seçtin. Sabr edeceksin, çaba göstereceksin, işleyeceksin. Onun için Hazreti Adem cennette baktı, cennetin toprağı misik, zafaran kokar. Toprağı. E burada geldi baktı toprak toprak kokuyor. Adem Aleyhisselam. Onun için Darü's-Selam'ı burada canlandırmaya kalktı. Onun için Resulullah koku sürmeyi, parfünü teşvik etmiştir. Neden? Bir musulman bu dünyasını cennet edecektir. Onun için alimlerimiz, ariflerimiz ne demiştir? Bu dünyada bir cennet var. Bu cennete girmeyen o bir dünyadaki cennete giremez. Bu dünyayı nasıl biz cennete çeviririz? Parayla mı? Şatoyla mı? Lükus arabalarla mı? Bol kadınlarla mı? Hayır. Bunlar hepsi cennette var. Ama burada nasıl çeviririz bu dünyada? Şatoda oturanlar var ama mutlu, mutlu değiller, cennet değil olar için. Biz bakıyoruz şatolarına, diyoruz, o ne güzel, ne mutlu bunlar içinde ama bu şatonun arkasına bak. Arkada bakıyorsun, baba, oğluna sözünü geçiremiyor. Yeğen yani karesini, kızını kontrol edemiyor. Yeğen yani mutluluğu yoktur. Yeğen yani kendi kardeşinin oğlu, yana krabası parasını çalıyor. Ama bir fakir bir çadırda oturmuş, Allah rızasını kazanmış, o mutludur. Onun için eski evliyaullahlar, arifler ne demişler? Eğer krallar bizseydiler biz ne mutluluhtaydır. Gelirler o mutluluğu kılıçtan elimizden alırdı. Ama o ile bir, bir mutluluk ki ne kılıçtan ne toptan alınmaz. Bu cönüllerdedir. Bu cönüle nasıl işler? Allah rızası ile işler. Allah rızasını nasıl elde ederiz? Bu dünyayı cennete çevireceğiz. Cennete nasıl çevirir? İslamiyeti yaşa sen cennettesin. Bak İslam ne emrediyor bize? Parfüm sür, temiz ol değil mi? Her şeyin güzelliğini emrediyor. Her şeyin güzelliği de cennette var. C yalan söyleme. Cennette yalan yoktur çünkü. İşte Allah-u Teala yed'iyle dar-ı selam. Onu hiç alimlerimiz diyorlar. Dar-ı selam burada hem dünya hem ahireti kastediyor. Kim dar-ı selama davet edecek seni? Dünya dar-ı ahiret dar-ı selamına davatçılar. Davatın ne kadar önemi çıktı ortaya. Sonra Gafir Surasında وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ اِلَا ve وَتَدْعُونَنِي اِلَا النَّارِ Diyor ki davatçının birisi diyor ki ya kavmi, ey kavm neyiniz var sizin? Ben sizi kurtuluşa Davet ediyorum. Siz beni tersine neye davet ediyorsunuz? Ataşa. Demek ki davetçilerin görevi nedir? Azimdir. Nedir? Kurtuluş. İnsanları kim kurtarır ataştan? Davetçiler. Allah Subhanahu ve teala hikmeti gereği iblisin doğasını isticab etmiş. Ölmesin, sona kadar kalsın. Ne için? Dedi madem Adem'in yüzünden ben rahmetinden kavuldum ben bunun zürriyetini yoldan çıkartırım. Yemin etmiş Rabbil Alem'in önünde. Rabbil Alemin de demiş, senin duanı isticabi ettim. Ama sana, seni ve sana uyanları hepsini cehenneme atar. Ebedi olarak. O da demiş, görersin, hepsini yoldan çıkartırım. Hivar geçiyor Allah-u Teala'yden iblisin arasında. Sonra iblis diyor ki, yarabbi sen hüsnü zannediyorsun, İblise ben bilirim ki Adem oğulları sabretmezler, yoldan çıkartırım bunlar. Allahü Teala diyor, cid ama muhlis, halis, takvali kullarım hariç. Hakikten, âliyâ ul lahlara, takvali insanlara, salih insanlara şeytan işleyebilir mi? İşleyemez. Orada sınırı bitiyor, duruyor. Eydir bunlar ne kaderdir arkadaşlar? İşte bunu kıyamet gününde allah Teala bize haber veriyor. Ayette diyor. Diyor şeytanın zannı doğru çıktı sizde diyor. Zannı doğruydur. Onun için allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Adem oğlundan binde bir tane cennete girer. Onu için arkadaşlar cennet kolay değil. Darussalam. Kimi için kolaydır? Kimi için Allah kolaylaştırmış. Kimi için kolay, kolaylaştırır allah Teala? Salih kullar için. Eydin nasıl salih olurum? Allah'ın emirleri önünde durur salihsin. Yatsaklarını çeynemesen salihsin. Çeynesen ne olursun? Talih olursun, gayri salih. Evet, işte davet nedir? Aslında bin bir nevi rahmettir. Kimi için? Kullar için. Ondan dolayı peygamberimize allah Teala ne dedi? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olsun rahmet olsun diye gönderdik. Demek ki Resulullah nedir? Alemlere rahmettir. Resulullah rahmettir. Daveti rahmettir. Onun görev görevini yapanlar rahmettirler. O zaman bir tane davet yaptı. Rahmete davet ediyor. Kendisi rahmettir, daveti de rahmet. Ne kadar davet önemlidir. Bir diğer ayette davet Allah'a davet alimler diyorlar ki Allah'a davetten ne olur yer üzerinde emniyet olur, salamet olur. He? İnsan oğlu hakkıyla yaşar. Bir tane çıkıp diğer bize evet siz çok şey güzel konuşuyorsunuz ama teoridir bu. Hayır deriz. Bizim tarihimiz tövri değil bizim tarihimizin Pretiği de var. Tarih var, yaşanmış. 1400 senemiz var bizim. Sizin neyiniz var? 200 sene, 100 sene, 150 sene var tarihimiz Batının. Bakıyoruz, hangi götürmüş, zulüm şu ana kadar hat safada. Ama bizim tarihimize bakın, adalet. Yer üzerinde İslam nerede beyrakını sancaklamış, orada adalet yayı, yayılmış. Hatta öyle yayılmış ki ehli kitap bile hiçbir dönemde hiçbir dönemde İslam dönemi gibi mutlu yaşamamışlar. Bu da nedir? Kim davet ediyor buna? İslam dini. İşte bu da En'am surasında اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانُهُمْ بِظُلْمُ İman ettiler. Olar ki iman ettiler. İmanların da Zulma katmadılar. Hakkıyla iman ettiler. Ula'ike lehumul emnu ve vehum muhtedun. Onlar için emin emanet var. Ve onlar da mühtediydiler Hidayeti bulmuşlardır. Kimdir bu? Müslüman toplumu. Nerede bize örnek göster? İşte asr-ı saadet. İşte Ameviler dönemi, Abbasiler dönemi. Yer üzerinde adalet ne olmuş? hacim olmuştur. Hatta Osmanlı döneminde bile. Ta kadar? Ne zaman şeriat çöktü? O zaman ne oldu? Zulüm. Yüz senedir almış başını gidiyor. E mesela diyorlar Amerika en demokrasinin kalasıdır, kralıdır. E gördükçe ne kadar zulmediyorlar. Hel adım Müslüman olsun, toptan tüfekten işgal ediyorlar. İçi Müslüman devletini ne yaptılar? Yüz sene cerra attılar. E bu adalet mi? Bize geldi adalet, size geldi olmaz. Çift standart. Ama biz tarihe de baksan İslam dini her zaman adaleti yaymıştır. Hz. Ömer bilirsiniz. Bir Yahudi gördü. Yaşlı Yahudi. Dileniyor. Gel Hanım niye dileniyorsun Beytilmel'den para almıyorsun? Dedi ben Yahudiyim. Dedi olsun sen güçlüydün biz senden cizi alırdık. Şimdi yaşlandın biz sana Beytilmel'den para veririz. İnsan değil misin? İşte adalet budur. Bu yaşanmış mı? Yaşanmış. Onun için Himsi sahabeler Hims. Nerededir? Suriye'de. Bugün de adını duyursunuz belki. Suriye'de en ayaklanmış bir şeydir. Halep Hims. Hims bugün de inşallah Allah Suriye'deki kardeşlerimizi de etsin, bu tağutun başında olar, tağut da çöker inşallah. Hüms'lar bir günde ayakta durmasaydı Beşşar Esad Suriye'de şeyi bitirmiştir. Hüms'ın direnişiyle durmuş bir günde Suriye'deki mesele. Hüms'ı Halid İbni Velid fethetti. Kimin? E, Ubeydullah İbni Cerrah liderliği vasıtasıyla fethettiler. İki hafta sonra, iki hafta hükmettiler. Ondan sonra çekildiler. Bir anlaşma yaptılar. Rumlara verdiler onu. Taktik gereği. Anlaşma gereği. Halk ki hafta sahabenin adaletini gördü, dediler, geldiler, yervardılar Halid bin i e, yapmayın, bizi bırakmayın, biz sizi istiyoruz. Bak ki hafta adalet gördüler. Çünkü biliyorlar, onlar ne kadar zalimdiler. Ondan sonra tabi Rumlar, sahabe de biliyor, bunlar haindiler, durmazlar sözlerinde bozdular sözlerini ondan sonra geldiler bir ay bir ay sürmedi geldiler bir de fethettiler o ay Ahali nasıl karşıladı onları? Siyer kitaplarında var. Cülden karşıladı onları. Sevinçten karşıladı onları. İşte bu İslam'ın adaletidir. Sonra İslam dini neyle yer üzerinde adalet oldu? Davattan oldu dedi. Nur suresinde 55. ayette vaadallahu allazina amanu minkum Allah Teala sizden yani kullardan insan oğlundan kim iman etmişse Allah Teala'lara söz vermiş. Amanam minkum ve amil's salihat. Ve salihat salih amel işleyen. Tabi burada arkadaşlar bir vurgu var, çok önemlidir. İman etmek yetmez. Salih amel onunla olması lazım. Çünkü ben iman ettim Tamam. imanın dört. Hatta görürüm seni inanırım çünkü biz zaire öçme deriz. Amel salih amel şarttır. Ayette de şart koşmuş. Salih amel etmesen tabii cennette salih amelsiz girmek yoktur. Ne kadar sen en kıranı Resulullah'ın inancını getir koy önüne iman et amel etmesen cennete giremez. Direkt giremez. Belchatta işte bir zaman yanarsın ondan sonra Allah'ın rahmetiyle çıkarsın. Çünkü cennete girmek için kıyamet gününde bir şart var. O nedir? Terazidir. Bilirsiniz terazi. Ehli sünnetin itikadında terazinin çi kefesi var. Çi tarafı var. Ameli tartar. O terazi sadece amel tartar. İnan söz tartmaz. Söz eğer amel ise, mesela zikir ameldir. Bunu tartar. Ama bir söz, bir emel salih amel fiilden oluyorsa sen onu sadece sözde duysan onu terazi tartmaz. Onun için salih emeli Allah Teala burada şart koşmuş. İman edenlere. Bir de cennetten ne kadar ayet var? Cennete girersiniz amellerinizle. Hiç de mevhür imanlarınızla. Çünkü ehli sünnete göre emel imandan çok önemli bir parçadır. Olması olmazıdır. Evet. Ondan sonra ne diyor? Bunlar iman ettiler ne yaparım? leyestekhlifenhum <gülüyor> fil ardi kema istakhlafe lladina min qablihim vallahu taala yeruzerini olara verir olara kılar. kim iman edenlerin. ve bu oldu mu oldu peygamberler zamanında oldu bir de asr-ı saadet'te oldu Allahu teala ezinlik sahabe Mekke'de yaşayamıyorlar taif'lere Habeş'e gidiyorlar zulüm altında ama ne oldu sonradan kendileri yarım adaya hacim oldular. Neyle oldular? Allah'a imanlarıyla ve salih emelleriyle. İşte ondan sonra Allah Teala diyor ki: "E ve min Korkularından sonra emniyette. O zaman biz zulüm altında yaşıyorsak, zulüm altındaysak, korkuyorsak, dinimizi izhar edemiyorsak nasıl güçleniriz? Allah bize hükmü geçirir, bizim elimize verir sultanı. Nasıl verir? E biz hem dinimizi yaşamakla olur. Hem söyleyeceğiz, hem yaşayacağız. O zaman allah Teala hiç gördünüz mü? Bir, bir grup insan oturmuş Allah-u Teala gelsin bunlara iktidar versin. Olur mu böyle bir şey? Hiç gördünüz mü? Bir tane oturmuş evinde rızkı gelsin ayağına. Zembilden inmez. Sen sebep çaba göstereceksin. Çalışacaksın gece gündüz Allah Teala sana verir. Çalışmadıkça yoktur. İşte ondan dolayı salih e, şey e, davet çok önemli meseledir. Davet olmasaydı şeriat yer üzerinde olmazdır. Davet önemlidir hem de önemlisinden o kadar önemlidir ki yer üzerinde Davetten insanlar dedik saadet bulur. Kanları kaybolmaz. Davet olmasa ne olur? İslam dini olmasa ne olur? İnsanların kanları da kaybolur. İşte görüyoruz devletler gelir diğer devletlerine yapıyor? Katlediyorlar. İnsanların kanları nereye gidiyor? İslam devletinde bir tokat atsan kan değil bir tokat atsan kısası var onun. Tokata tokat çıkarsın kadının önüne tokat var. Velev attığın adam gayri ise. O hakkını İslam devletinde alabilir. Biliyorsunuz Osmanlı devletinde padişahlardan da bu olmuş. Hatta bir rivayete Hazret Ali'den olmuş bu. Hazret Ali zamanında halifedir Kufada bir Yahudi Hazret Ali'nin şeyini e, zırhını Hazret Ali elinde görüyor. Dur bu zırh menimdir diyor. Savaşta almışsın onu. Gidiyor kadiye şikayet ediyor Hazret Ali. Ni. Diyor bu zırhı ben çarşıdan aldım. Halife beni hırsız, hırsızlıkla suçluyor. Kadı Hazret Ali çağırıyor gidip oturuyor eşit Yahudinin karşısında. Diyor Hazret Ali'ye nereden biliyorsun bu ama zırh benimdir. E nereden bildin bu çalmış? Duruyor Hazret Ali. O zaman kadı diyor ben sana ceza vereceğim şimdi. Yahudi böyle durduğunda korkuyor. Ya halifeye ceza ver, ya halife beni şey yapar diyor. Cezalandırır, bir şey olur, vazgeçtim diyor. Bu zırhı ben aldım ama bunu hediye veriyorum halifeye. Vazgeçiyor mesele. İşte nedir mesele? Mesela adalet davetten sağlanır. Salih amelden olur. Ve men amila salihan min dekerin aw untha wa huwa mu'min hayatan tayyibe. Kim salih amel işlese erkeğ ve kadın kul salih amel işlese mümin ise de onun hayatı ne olur? En güzel hayat olur. Dedik ne olur? Cennet olur. Yer üzerinin cenneti de yaşarsın. Bu cennete girmesen o bir cennete imkan yoktur girmen. İşte davet alimler diyorlar ki bu kadar önemlidir. Allah'a davet ya eyüher nebi inna ersalnake şahiden ve mübeşşiren ve nediren ve da'iyen ilellahi bi iznihi ve sirajen munira ey nebi ey nebi Allah Teala Resulullah'a hitap ediyor inna ersalnake biz seni ne gönderdik şahit olarak kimin üzerine? insanların üzerine. şahittir sonra ve mübeşşiren ve nediren korkutucu ve müjde verici ve da'iyen ilellahi Allah'a da davet edersin ve وَسِرَاجًا munira, siraj nedir? Aydınlatıcı, yol aydınlatır, aydınlatırıyorsun. Yani seni sirat-ı müstakim üzerine gönderdik, sirat-ı müstakime insanları davet ediyorsun, bir de yollarını gösteriyorsun. Başlarını boş bırakmıyorsun. İşte bu nedir? Davatın önemidir arkadaşlar. Davat çok önemlidir. Bundan dolayı davatin makamı çok yüksektir. Çok yücedir çok şereflidir İslam dininde. Çünkü peygamberlerin deidir, dedir, görevidir. Ey bunca zaman niye dedik alimler davet için yarışmaya girmişler. Davetçiler davet için canlarını koymuşlar. Niye bir dene davetin şerbetinden içerken, tadına alırken bırakmıyor. Birçok davetçi ipe kadar gitmişler. Niye? Demek ki işi bilmişler. Biz de bileceğiz işi. Bu güzel bir şereften şereflendirilir. Burada da alimler diyorlar ki davet meselesi toparlasak yani üç meseleyle toparlanır. Birincisi Allah'a davet etmek en yüksek bir menziledir. Bir derecedir bu. Allah'a davet etmek en yüksek bir derecedir. En insanların davetçiler en hayırlısıdır. O da bu ayette tecelli ediyor. 33. ayet. Ve men ehsenu kavlen mimmen ila Allah ve amila salihan ve qale inneni minal muslimin. Kim olabilir diyor Allah Teala? En güzel sözü söyleyen. He? Allah'a davet eden ve salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanın diye ilan eden. Kim olabilir bundan en güzel? Burada soru şekli iddia şeklidir. Yani kimse olamaz. O zaman yer üzerinde, Allah'ın kullarının içinde en salih insanlar Allah'a davet edenlerdir. Bir de burada bir espri daha var. Kapılmayalım, hep de biz de gideriz yarın davet ederiz. Burada yine salih amel önümüze çıkıyor arkadaşlar. O da ne diyor? da'a ila llahi ve amel salihan Allah davet ediyor ve salih amel işliyor. de hidayet ediyor. Onun için davet eden insan amel işlemese daveti kabul olmaz, mübarek değil. Yani ben burada elimde sigara içiyorum. Yani paketimi burada koymuşum. Ona sonra sigara sigara ama kruhtüriyen haramdır. Kimse dinler mi beni? Doktora da geçiyorsun sigara içiyorsa dese seni içme. Dinlemez onu. Ya ben sakalimi tıraş etmişim. Size diyorum sakal sünnettir. Kimse dinler mi beni? Dinlemez. Onun için sen örnek olacaksın. İnsanlar seni dinlesin. Ondan dolayı alimlerimiz ehl-i sünnet alimleri bir kaide ölçü koymuşlar. Kim alimdir? Kim ilmiyle amel eden ise o alemdir. İlmiyle amel etmeyen ne kadar ilmi var ise alim değil. Alim sayılmaz. Onun için biliyoruz biz. Televizyonlarda çıkıyor bazı profesörler, bazı ilahiyatçiler, ahkem kesiyorlar ama kimse onları dinlemiyor. Neden? Çünkü amellerini görmüyorlar. Ama hangi alim amel etti tarihe bakın ameliyle ne olmuş? Kalplerde, gönlerde bugüne kadar yer bulmuştur. Dört imamı alın. Başka gitmeyelim. O kadar imam var adlarını bir kısmını biz bilemeyiz. Ama dört imam alalım. Abu Hanife, Allah rahmet eylesin, alimdir, ilmiyle inandığı gibi amel etmiş. Kadı demiş senin devletinde, halifeye demiş, Mansur Abu Mansur'a demiş, senin devletinde zulüm var. Bu zulüm kalkmasa ben kadı olmam senin devletine. Demiş hayır sen geçeceksin baş olacaksın. Olurum olmam, olurum olmam, atmış min içeriye. Bu Hanife biliyor musun? içeride de öldü. Mahpus da öldü. İmam Ahmed işte Kur'an mahluktur diye hayır dedi durdu sebat etti. Telebesi dedi ey imam yuvarlak bir söz söyle köşeli böyle her çeşit. Tevil etsin bu sözü. Kurtar kendini. Dedi dışarıda binlerce fakih var ellerinde çağıt kalem ağzından bir şey çıksın din olarak yazıyorlar bunu. Ben demem dedi. Kellem geçse bile. 2 sene kusur içeride işkence yedi. Zincirden bağlandı. Ondan sonra sabretti mi? Etti. Böyle imamlar, İmam Şafii aynen, İmam Malik kırbaçlandı. Ne için kırbaçlandı İmam Malik? Kelife dedi ona, muvattaı var onun. İlk hadis kitabı yazdı, topladı. Fıkıh babıyla hadis yazdı. Hele böyle ne Bukhari ne Müslüm yokuydu o zaman. Ebu Cafer yine o hoşuna gitti. Dedi, cel bu muvatta'ı Kur'an'dan sonra ferz ederim her İslam ülkesinde okunsun. Hayır dedi. Olmaz dedi. Bu Kur'an değil. Bir de ümmet ihlaf etmiş hadislerde. Biz olamaz mı biz oradan ederiz? Ama biz teşvik ederiz. Hayır dedi verirsin vermezsin. Vermem dedi kırbaçladı onu orada. Hem de Mekke'de. Kırbaçladı onu. İşte bunlardan da gönüllerde kurdular. İşte ilmiyle amel eden davetçi nedir? Hem tarihte hem toplumunda ne kurar? Taht kurar ve daveti bereketli olur. Ve bir de bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmiyle amel etmiş mi? İmamıdır. İlmiyle amel edenlerin imamıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dedi: "Senin geçmiş ve gelmiş günahını ben affettim." Onun üzerine ne yapıyordu? Kahırlı gece namazını. Ceze namazını 100 rükhat kılmıyordu Resulullah. 800 rükhat kılardı. Ama Hazreti soruyorlar, soruyorlardı. Hiç sormayın. Ne kadar uzun, ne kadar te'dil-i e, te erkan. Bir ilk etinde Bakara'yla okurmuş. Hali umran Nisa. Nerede durup yok bizim gibi hal üzerinde. Ha? Bir de şimdi halların altında savuklarda sıcak var klima var. Böyle değil. Hasır var. Hasır yok bizimki gibi Leylon hasırlardan imşahtır yine. Hurma ağzının şeyinden olur çok serttir. On dakika dursan üzerine ayağını işlemeye başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saatlerce durarmış. Ee durdu ne oldu? Kanarmış. Ayağını kesermiş hasır. Kanarmış. Bu ciddidir. Bu yani tarih şey anlatmıyoruz biz masal. Bu olmuşudur. Hz. Ayşe, kakıyır sabah, bakıyor hasırkan. Ya Resulallah diyor. Bak Allah Teala gelmiş ve geçmiş. Hepsini affetmiş. Ya bir yani şefkatle diyor ey Ayşe istemez misin? Ben şükredilen kullardan olayım. Yani Allah benim için affettiyse bunun karşılığı nedir? Tedbirlerden bırakmak? Hayır. Daha fazla. Onun için biz davatçı olabiliriz. E biz davatçı olduk tamam mı? Hayır daha fazla. Allah seni bu yolu nasip etti daha fazla ne yapacaksın? şükredersin. Şükür nasıl olur? Allah'ın emirliyle uymaktan olur. Avam şükrü nasıldır? Avam ne yapar? Dilden şükreder sadece. Hatta ne yapar? Bine çarpar. Yüz bine çarpar. Yüz bin kere şükür olsun ya Rabbi. Bu neden bitmez. Fiil göstereceksin. İşte onun için en güzel sözlü kimdir? Yerin en hayırlısı kimdir? Davatçilerdir. Bu birinci. İkinci mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davatçını birincisi Allahu Teala davatçıya ne verdi? Tezkiye verdi. En hayırliniz davatçilerdir. İkinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi İbn-i Maca sahih bir hadiste şöyle diyor. Semi'a mekâleti febellagâh allah Teala o kulu yüzünü aydın etsin. He? benim bir sözümü duyup tebliğ eder bak bir sözümü duyup tebliğ eder onun adı nedir davatçıdır Resul, sen, ben davat yapıyorum burada ders yapıyorum cebimden mi çıkartıyorum bu lafları hayır Resulullah'ın sözünden o zaman Resulullah'ın sözünü tebliğ eden nedir davatçıdır Resulullah demiyor şeriatı tebliğ eden burada bir sözüm bak bir söz o zaman bir söz biliyorsan, hadi hodur meydan senin için. İslamiyet'te bir şey öğrensen, onu olduğu gibi nekletsen sen davetçisin kardeş. En azından kıyamat gününde davetçilerin haş olursun. Ne mutlu, bir de ne, onların şemsiyeti altında, kıyamatta, o, o grupta. Zumar diyor, in, zumara giderler cennete, zumara giderler cehenneme. Grup grup, cemaat cemaat. Sonra ne diyor? Farubba hamili fiqhin gayr fakih. Demeden Resulullah diyor bazen fıkhı taşıyan kendisi fakih değil. Mesela ben şimdi bu derste bir şey duydum Resulullah'tan. Gittim evde tebliğ ettim bunu. Anlamını bilmiyorsam da belki Resulullah diyor ciddin evdeki fakihdir of o hadisten fayda bulur. Demek ki biz mükellefiz neden? Her şeyi bildir, doğru tebliğ edeceğiz. İşte bu da Resulullah'ın tezkiyesiyle nedir? Bir davetçi nedir? Allah yüzünü aydın eder. Ne için? Çünkü davetin şerefini almıştır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste tabi Hazreti Ali'yi gönderirken Hayber'in fethinde ona ne diyor? Cid olara imişah sözden davet etti. Çünkü diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor çoğaları İslam'a davet et. Hakkıyla imişak sözden. Favallahi yemin ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Le yehdiyenna allaha bike vahiden. Bir adam senin elinde hidayete varsa hayrun leke min humurun ni'am. Bir rivayette de bu dünyadan ne gün doğdu nereye gün doğar dünyada? Her yerine doğar. Yuvarlaktır dünya. Her yerine gün doğar. Bu dünya senin olmaktan daha hayırlıdır. Bir rivayette de en kaliteli deve o zaman oların en çokundan daha hayırlıdır. Burada hayır meselesi, alimler diyorlar ki yani bir insanın çok parasını olsa ne olur? Çok zekat verir, çok sadaka verir. Hayırlıdır. Bir de de bu dünya senin olsun. Yen de bir insan senin vasısı hidayet olsun. O insan hidayeti bu dünyada terazide daha ağır basar. Hangisini seçeriz arkadaşlar? Bu dünya malı nedir? Bu dünyada kalır, el çindir. Bak elinin içini yakacı diyor. Bu dünya malı da dünyada kalır. Ama ne kalır? Saat, sayat ne zaman işler? Sen bir tane senin vasını hidayete varmış. O da onu, o da onu, o da onu kıyamet gününe kadar. Eydir biz şimdi burada hidayete vardık, güzel bir şey anladık, şeriatten amel ettik. Bizim ecrimiz kime yazılıyor? Zincirleme ta Resulullah'a kadar dayanıyor. İstemez misin öldükten sonra hayat çalışsın? O zaman davete soyunacağız. Davet önemlidir. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayetiyle birçok Apa çok güzel bir hadis. Diyor ki, "Mendala'la hayır, <gülüyor> فهو مثل أجر فعله. Kim bir hayra delalet etse, ben bir kardeşi tuttum kardeş. Bu halaldır, bunu, bunu işle, bu haramdır bundan uzaktur. O da uzak durdu o haramdan O işleme uzak durması nedir? ibadettir. O ibadeti işte ecr var mı? Var. Ne kadar var? Yüzlerce hasenet var diye O yüzlerce hasenet, ben yerimde oturmuşum. O bana de geliyor. Ecr'i bir miskal eksik olmadan. matamat, Ondan bana geliyor. Bir hayre delalet etsen. Şer değil meselen ben, o hayri senin tuttum elinde. Sana anlatırken aziyet çektim. İşkence oldu, o da değil. Sadece sene böyle işaretten dilücü desem. Onun için arkadaşlar, kıyamet gününde bazı kulların hadiste geçtiği gibi terazide ne olur? Terazide salih amelleriyle kötü amelleri denkleşir. Bir gün arıyorsun, bura olsun tak bu ağır bassın. Yen yani cennete gidersin, yen yani o bir taraf ağır basar cehenneme gider. Nasıl ağır basar? Bir taneye gönlünü kırmışsın, kıyamat gününde hop, celil baykana yapışır. Bir taneye bir söz demişsin, bir taneye gönlünü kırmışsın, bir tane hakkını yemişsin, tak celil gönlünü, yapışır sana. Bir taneye hasenet işlemişsin, o gelir hemen düşer senin terazine, ağır basar kurtarırsın. Senin haberin yoktur. Ama işliyor hayatı. Onun için bu hadis de apaçuktur. Burada da ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı Müslim hadisinde İdema tebni adam adam oğlu öldükten sonra tanqat amelu. İnqata amelu illa min 3. Ameli kesilir illa 3 şeyde. Amelin olur, kesilir. Amel biter. Biter mi? Biter. İşlemez. Amel nasıl işlersin sen? İradanla işliyorsun. İnanıyorsun, sözünle, amelinle, fiilinle amel işliyorsun. Namaz niyaz, varsa Ama ben öldüm. Bitti. İlla üç şeyden. Nedir? Ya Resulallah. Sadakatun cariye. Sadakayı cariye her şey biliyor nedir bu. Bir çeşmedir, bir camidir. Ne kadar o Allah yolunda faaliyet yapıyor, ne ecri gel. Bu camiyi yapmışlar, bu camide beş vakit namaz kılıyorsak sahibi için ecir. Bütün camaatin ecri orada tık, tık tık tık tık sayet atıyor. Şimdi biz eskiden mekanik seyahatler vardı. Şimdi Dijital sayetler var. Ama Allahu Teala'nın sayetleri miskal-i zerre şaşmaz. Şaşmaz. Ne olur? Hem hızlıdır, hem hakkı hiç hata etmeden hepsini sonuna kadar yazar. Sonra ilmuniyen tef'u bi'hi. Bir kitap yazmışsın, bir adam yetiştirmişsin. Bu ilimdir. Senden sonra kim o ilmi alıyorsa ne oluyor? Orada faydalanıyorlar. Sen o ilimden fayda... O ilm ne kadar insan oğlu faydalanıyorsa ondan sene de sayacı işliyor. Sonra veledun salihun yed'u Bir salih evlat senin için dua ediyor. Oğluğunuz arkadaşlar evlat yetiştirmek çok önemlidir. Şimdi zeki tacir ne yapar? Parasını nereye yatırır, yatırır bilir. Dört köşesini okur, projesini yapar niye? Parasını ziyan'a vurmasın. Riskli bir işe girmesin. Esen en büyük sermayen nedir? Senin evledindir. Öyle yetiştir ki senden sonra sayacın durmasın. Evledin sayasında işlesin. O evled hatırlamasa seni bile bir salih amel işlese senin sayacın tık tık tık çalışıyor. Neden? Çünkü sen sebep oldun onun ıslahına. Onu hiç arkadaşlar demeyin benim babam öldü, anam öldü. Artık benim olarak karşı görevlerim bitti. Hayır. Aslında alimlerimiz diyor ki bir ril var mı? Baba anaya iyi geçinmek. Öldükten sonra iyi geçinmek daha fazla aktif olması lazım. Çünkü o zavallı babamız anamız kuldur öldü emelleri kesildi. Ne bekliyorlar? Bizden bir şey bekliyorlar. Ne bekliyorlar bizden? Bir şey işleyelim onlar orada faydalansınlar. Onun için biz gece gündüz hem baba beş vakit Namazda ana babamızsın, dedelerimizsin hocalarımızsın. hepsini unutmamamız lazım. Kemete تَد۪ينُ تُدَنْ اَجْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْأَمَلِ Bular kaidedir. Ceza, amelin cinsindendir. Sen dua etsen hocam için, için çocuğun da senin için dua eder. Etmesen etmezler. Tencereye ne koysan, kaşığına o gelir. Bu Allah'ın sünnetidir yer üzerinde. Onun için, demeyelim çocuklarımız öyledir. Hayır. Müslüman baba bugün de normal baba çocuğa evde on veriyorsa sen yüz, iki yüz vermen lazım. Neden? Çünkü bugün de akıntı tersimize gidiyor arkadaşlar. Çocuk, e, sokak, okul, basın yayın hepsi bizim aleyhimzedir. Hiçbir şeyle himze yoktur. Onun için biz ne yapacağız? Bu çocukları yetiştirmek için kendi çıkarımız için en azından yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Hem de çok çaba göstereceğiz. Bir de davet dedir ya, daveti evden başlatacağız. Önce kendimizi davet edeceğiz, uygulayacağız, sonra evden başlayacağız. Bu daveti antrenman yapacağız çocuklarımızla. İşte bu davet bu kadar önemlidir. Şimdi arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baksak, gece gündüz davet durmamış. Mekke, Medine. işkence, işkencesiz. Kış, yaz. Seferde Şehirde, mevsimlerde, her yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağın başında bile yürürken davet ediyor. Çobanı görüyor yolda, seferde dağın başında davet ediyor. Davet Resulullah'a göre durmamıştır. Her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet etmiştir. İşte davet nedir? Davatçinin Davetçinin ana meselesi olması lazım. Hayatı davat olması lazım. Nasıl bir kulun hayatı dedik ibadettir. İşlerimizi ibadetimize göre ayarlayacağız. Asıl kul eyledir. Mesela ben beş vakit namaz var benim üzerime vaciptir. Ben işimi namaza göre ayarlayacağım. Yok namazı işime göre ayarlayacağım. Sen namazı işine göre ayarlasan şeytana tapmış olursun. Şeytan sen istemiyor namaz kılarsın hakkıyla. Ama ben işimi namazıma göre ayarlasam ne olur o zaman? Ben hem işimi yapmış olurum, dünyamı kazanırım hem de ibadatımı en güzel şekilde yaparım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece gündüz davet etmiş. Ondan sonra ashab bugüne kadar davet bize gelmiştir. Hem de neyle davet ederdiler? Davette bir ölçü var. Tabi bu, burası yeri değil. O ölçüde nedir? Şu Nehal Sûresi 125. Ayet bil hikmeti سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْلَّتِي هِيَ اَحْسَنَ Allah yoluna davet edersen hikmet ve muvizattan. Hikmet nedir? Hikmet her şeyi yeri yerine koy. Yani bir adam yeni başlamış İslamiyet'e sen gelip onun üzerine yüklenmezsin. Basamak basamak gelirsin. Ama ben Davatçıyım, elimde ilim var ama hikmetim yokysa, sen alimler dururlar, evinde otur daha hayırlıdır. Çünkü zerel verirsin davet. Yani bir adam yeni başlıyor, gel birikimin hepsini, iki sene, üç senede aldığın birikimi boşalt adamın üzerine çöker o. Bu hikmet değil. Hikmet her şeyi yeri yerine koyuyor. Mavize nedir? Terhib, terhib dediğimiz tatlı dil derden uyandırmaktan, detaylı yollardan, imşaklıktan hiçbir zaman üstten gelmek davet yoktur. Davet matodunda arkadaşlar üstten gelmek yoktur. Bu kaba dayılıkta var. Davetçiler kaba olmazlar. Ne olurlar? İmşak olurlar. Her zaman bir tokat vursalar sana o bir tarafını ver. Bu kaidedir davetten. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem böyle davet etmiştir. Davetten Kafire düşmanlığımızı karıştırmamamız lazım. Aynen kafire savaş alanında aslan kesiliriz. Aslan şeyini avını parçaladığı gibi onu parçalarız. Ama sa savaş alanının haricinde o karşımıza geldi, ona ne yaparız? Davatçıyız. Onu biz hidayetine, kendi kurtuluşumuz günü, onun hidayetine istekli olacağız. Yoksa biz davatçı olamayız. Yerleri karıştırmayalım. İşte bu nedir? Bu davetçinin şeyidir, e, yoludur. Şimdi arkadaşlar biz bildir davet ne kadar önemlidir. Şimdi bir de faziletini özetleyelim. Zaten zamanımızı doldurduk da fazileti kısa kısa geçelim inşallah. Fazileti diyorlar ki alimler Allah'a davet etmeğin fazileti çok büyüktür. Azimdir. Nedir? Çünkü davetçiler imamlara Nedir? Önderdir. İstemez misin insan oğluna önder olacaksın? Bütün bugün de bizim önderlerimiz kimlerdir? Alimlerimizdir, davetçilerimizdir. E bu nedir? En şerefli makamdır. Biz bir derneğimiz var. En iyili, ileri gelen kimdir? Dernek başkanımızdır. Bir partimiz var. En ileride gelen kimdir? Parti başkanımızdır. Bir devlet en ileri gelen kimdir? Devletin başıdır. E ümmetin başı kimdir? Davetçilerdir. Ne kadar önemli bir mevkidir bu. Tabi bu da sünđayatın ayetinde ve jgalnâ minhum aîmte yehdûn âmrlîna. Lâm sabâru ve kânû bi ayatîna Ayetlerimize inan et, iman et, ettiler. Onun yolunda sabrettiler. Sonra bizim yolumuzda sarıldılar, davet ettiler. Oları biz o, o ümmetin başına imam koyduk. Allah'ın emriyle. Davetçiler imamdılar, önderdiler. Sonra en iyileridir dedik ki, kim olur en iyi? Allah'a davetten, ve men ehsenu kavlan. Ayetinde en iyileridir. Sonra nedir? Buradan çıkıyor ki, davet dedik salih amelden, çizsi birbirine bağlanmıştır. Bu da Ali umranda da yine teykit diyor Allah subhanehu teala. Bu ayet arkadaşlar, davette matottur. Ali umran 104. ayet. Vel tekun minkom ummet yedgona ile sizden bir ümmet olsun ki khira davet tetsa khira nedir atçılır yemurun bil-magroof ve yenhouna an-munkar eyli amredir çetlükten nahi dala eylik nedir Allahın istedği çetlük nedir Allahın istemediği sevmediği yasal yasakladığı meselelerdir ulaika humul muflihun işte olar başarıya ulaşmış kurtulmuşlar hala ha Gördük mü? Davetçi ne kadar önemlidir? Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hazreti Ali'ye bir adam sen elinde hidayete varsa dünya malından daha hayırlıdır. Bir rivayette de İmam Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men daa ila huda kana lehu min el ecri misl ecri men Kim hidayete davet etse ona tabi olanın ecri, aynen onun ecrini alır yüzde yüz. Eksik olmadı. Bu kadar önemli bir davetin yolu var. Şimdi daveti nuktalayalım, bir içi sayalım faziletlerini. Şimdi biz ayetleri verdik, faziletlerini sayalım. Birinci dedik ki, Allah'a davet nedir? Allah'a davet bir ara itaattır. Değil mi? Bir ibadettir. En büyük ibadetlerden de birisi sayılıyor. Kulun da görevi nedir? Allah'a ibadet etmek. Onun için biz yaratıldık. Sen ibadetin zirvetini yapıyorsun. Evet. ikinci davetçi dedik en iyi söz sahibi olandır. Allah'ın sözüyle. Üçüncü davetin ecri nerededir? Allahü Subhanehu Teala'dedir. Ayette ne diyor? Ben sizden Ecir istemiyorum. Ecrin Allah'tan istiyorum. Onun için bir davetçi ecrini kimden istiyor? Allahu Teala'da. Sen bir yerde gidersin, çalışırsın Pazarlık yaparsın ne kadar verirsin bana ne kadar. Ama burada sen Allahu Teala ile pazarlık yapmışsın. İşin kalmış Allah'a. Allah nedir? Allahu Teala Ekremül Ekramin'dir. En büyük kerem sahibidir. Allahu Teala ganidir. Verse bol verir. Affetse birden affeder. Onun için sen davacı en çarlıdır. Bir de davete Davet, davetçi, davet ederken nifaktan uzak olur. Neden? Allah Teala e, ayette diyor ki Tevbe Suresi'nde ''Münafıklar birbirlerini ne yaparlar?'' ''Ya'murûne bilmunkar ve yenhûne al maruf ''Münafıklar tam tersine, kötülgü emrederler, iyilikten ne ederler, amel etmezler.'' Hadislerde biliyorsunuz. Ey davetçi ne yapıyor? Tam tersine yapıyor. Eylik'e de emrediyor, kötülükten yasaklıyor, amel de yapıyor. O zaman nifaktan yüzde yüz arıntılmıştır. Bir davetçiler münafık olamaz. En büyük fazilettir bu. Onun için Resulullah'ın sır, sırdaşı kimidir? Hüzeyf ibn-i Yemen. Münafıkların listesi onun yanındaydı, kimseye göstermezdi. Resulullah ona vermiştir. Neden? Çünkü İslam zahire göre hükmeder. Hazret Ömer her dolaşıp gelip sorardı ey ey Allah'a emin ederim benim adım var mı o listede? Ya ya Emir el-Mümin senin mi? Sen bunu dersem biz ne diyelim? Olmaz dır insan oğlu neyle ölecek bilmez. Belki ben sonradan münafık olurum. Resulullah sonu bildiği için Allah Teala'nın emriyle listede var mı adım? İstür garanti yazsın. İşte davatçı münafık olmaz. Evet. Beşinci Davetçi nedir? Allah'ın şahadetiyle ne diyor? Basiret sahibidir. Allah Teala diyor ki: "Ed'u ana ala basiretin." Kim? Ve beno uyanlar basiretle davet ediyoruz Allah Yok Allah'ın yoluna. Yemekçi davetçi basiret sahibidir. Davetçi dünyada dünyanın işkencelerinden e, dünya eee yani e, cezalarından ne yapmış? Kurturmuş. Dünya cezası yoktur ona. O da A'raf suresi 165. ayette sebit ashabu sebit biliyorsunuz Yahudiler. Sebit e, cum e, cumartesi günü bir kısım Yahudi Allah Teala imtihan etsin diye onları balık yasama yasaklanmıştı onlar için. Su kıyarında çöyleri ne yapıyordular aralar balığı Sebit günü avlamıyorlar. Ama sebit günü tuzak kuruyorlar balıklara. Balıkları mecbur kalıyorlar. Tuzağın içinde kalıyorlar. Pazar günü gelip balıkları çıkartıyorlar. Hile yapıyorlar. E kime, kime? hile yapıyorsunuz Allahu Teala onlara ceza verdi. Ne yaptı onları? ceza nedir Hileden dolayı? Meymuna çevirdi onları. Burada fiili meymuna çevrildi alimler diyorlar. Bazı diyorlar mecazi. Ahlakları meymin oldu. Hayır. Ehl-i sünnet cumhur öleme fiili çevrildi. O çoy meymin oldular hepsi. Sabah kalktılar meymin olmuşlar. Akrabaları gelirdi büyüdü. O bir çoydan bakıyorlar. Bunlar meymin olmuşlar. Bir rivayete göre üç gün kalmışlar. Ondan sonra hepsi ölmüş o çoy. Meymin olmuşlar ama. Geliyordu akrabaları konuşurdu Meymin ağlıyordu. Başına vuruyordu. o Yani biliyordu ceza almıştı. Üç günden sonra hepsi öldü. Alimler diyorlar ki bu ayette Araf surası 65'te Allah Teala üç yere böldü. Bir kısmı hile yapanlar, bir kısmı davatçiler var idi o çöğün içinde. Ne yapıyordu? Yapmayın diyordu. Münker'i nehyediyordu. Bir kısmı süsmüştür. Yani ne, ne kendisi yapıyordu ne de yapmayana demiyordur. Üçe bölündüler o toplum. Kim, kim ceza yedi o toplumda meymuna çevrildi? İki kısım. Bir fiili yapanlar, bir süsenler. Davatçılar kurtardılar. Allah Teala ne diyor? Zalemu فَلَمَّا نَسُوا مَذِكُرُوا بِهِنْ نَجَّيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ emredenleri kurtardık, o öbürsleri azaba soktuktur. Neyden? Fasik oldukları için. Sonra 7 fazileti Davatçıyı Allah Subhanehu ve Teala davatçiler vasıtasıyla toplumu kurur hangi şehirde davatçı var ise o şehir Allah'ın izniyle felaketlerden bile kurur. Onun için Allah subhanehu ve teala Hud surasında rabbuka كَانَ رَبُّكَ bi قُرَى ve وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Eğer bir çöyde, bir şehirde muslihler var ise islah'a, Allah'ın yoluna davet ediyorsalar o Allah subhanehu ve teala o köye ne yapar? Zulumu indirmez. Demek ki ne kadar önemlidir bu davatçının görevi. Bu fazileti çok mühimdir. Davetçi diyor ki davetçinin ecri var. Sağda solda ecri var. Aynen davetçi bir günde bizim halk diliyle desek testere gibidir. Gidip keser gelip kesiyor. Nasıl testere ağacı gider keser gelir keser. Davetçinin eline bir tikam batsa ecri var Allah yolunda. Davete çıktı, ne kadar aziyet geç geçse ona, yüzüne bile tükürseler, vursalar, taşlasalar, ki hepsini bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı, ne olur? Ecr var. Yen de sevinçten karşılasalar onu, yine Ecri var. Davatçının her musibeti, sevinci nedir? Ecrden sonuculanıyor. Bir de Allah'ın şehadetiyle davatçılar nedir? Hem orta yoldadılar, insanların dedik liderleridir, önderleridir. Bir de kıyamet gününde insanlara şahitlik yapanlardı. Kıyamet gününde bu toplumda davetçiler çıkarlar, allah Teala sorar diğer filan niye filan işi yapmadın? E bize haber vermedik. O davetçi filan önünde, Ahmet Mahmut Kach gel, sen bunun şehrinde yaşamıyordun Ahmet'in? Ahmet ne diyen? Bela ve Rabbi kad bellakt. Ey Rabbim ben tebliğ ettim. Kıyamet gününde. Bugündeki gündeki davetçiler kıyamet gününde hepsi karşımıza çıkar eğer biz ne yapsak o hakkıyla o ameli yapmasaktır. Evet, sonra davetçi ne yapar? Davetçinin görevi Allah'ın emriyle, ayetiyle ne diyor? Zulümattan aydınlığa götürenlerdir. Yani cehennemden cennete götürenlerdir. Alif lam mim kitabun anzalnahu ileyke li tukhrijen nas min'z zulumat ila'n nur. <gülüyor> Zulümattan nüre. Neyle çıkartıyoruz bunu? davetçiler peygamberlerin yolunda gidiyorlar çünkü. 11. davetçi diyor ki ehli davetçiler günah işleseler bile Allah Teala onları affeder. Ki insan oğlu günahtan münezzeh değil arkadaşlar. Ne kadar abid olsan, kulsun, insan oğlusun, adam günah işleyebilirsin. Münezzeh değilsin. Ama nedir? Davatçıyı Allah Teala affeder. Bakara Suresi 159'da o da ne diyor? Diyor ki insanları e, emir geldikten sonra cünah işleseler Allah'ın laneti olur üzerlerine. Allah'ın yolundan sapsalar. İlle kimler müstesnalar? İllellezine tabu ve aslahu. Tevbe ettiler ve amellerini ıslah ettiler ve beyyanu. Bayan ettiler. Davat ettiler yani. O da nedir? Delalettir davetçiler cünahları e, affolur. Davat, alimler diyorlar ki davetin fazileti o kadar büyüktür, zamanı, mekanı yoktur. Her yerde davet yapabilirsin. E bu da bir fazilettir. Ben hocayım, ders veriyorum okulda. Tahtil oldu, okulda ders veremem. Her şeyin bir zamanı var, mekanı var. Ama davetin yoktur. Peygamberlere bakıyorsan gece gündüz davet edirler. Hazreti İbrahim'e bak hayatına, Hazreti Nuh'un hayatına bakalım. Hazret Musa'nın hayatına, İsa'nın hayatına Hud, bütün İbrahim, bütün peygamberler gece gündüz ne yapmışlar? Ayette geçiyor. Hazreti Nuh ne diyor? قَوْمِ جَهَارًا نَهَارًا <gülüyor> Cahar, eksikere, gizli, gece gündüz davet ettim oları. Davetçinin fazileti nedir? Gece gündüz her zaman davet eder, zaman sınırlı değil. Davatçının ecri çok azimdir. Çünkü her çeşit ecrini alimler diyorlar karşı taraftan alır. Mesela oruç oluyorsun, namaz kılıyorsun. Bunun ecri var, ecri de bellidir. Ama davetçinin ecri Allahu Teala'ya kalmış. Bir şey Allahu Teala'ya kaldı en büyük kazananlardansın. Bir de davetçi nedir? Davetçiye ne vaat edilmiş kurtuluş vaad edil, olunmuş. Davetçi muhakkak yer üzerinde hacim olur daveti. İster kendisi görsün, ister yaşasın, ister yaşamasın. Allah Teala bu da Enbiya Surasında söz vermiştir. Allah Teala davetçileri her zaman ön plana çıkartır. Evet. Bir de davetçiler arkadaşlar 15. fazileti davetçiler olmasaydı tağutlar ne yapardı? Başlarını alır giderdir. Ama davetçiler tağutların en büyük önlerinde engel nedir? Davetçilerdir. Bakın Nemrut. Firaun, Nemrut'un karşısında kim çıktı? İbrahim aleyhisselam. Firaunun karşısında kim çıktı? Musa aleyhisselam. Bugün de Fır'anlar yok mu? Bugün de tavutlar yok mu? Kim onların e, şey yapıyor, e, e, rahatlarını bozuyor, planlarını bozuyor? Allah'a davet edenler. Ondan dolayı mahpus sanalar var, ondan dolayı e, işkenceler var, ondan dolayı e, bir sürü ee, şeyler var. Ee, terör var diyorlar. Ee, yende şey pardon irtica var diyorlar. Yende bilmem e, İslam bilmem neyi var diyorlar. Bu nereden çıkıyor? Demek ki birden Allah'a davet etti. Onlar rahatsız olurlar. E bu da en büyük fazilettir. Allah'ın düşmanını rahatsız etmek Bundan daha fazilet ne olacaktır? Evet. Bir daha davet ehli Allah'ın teskiyesiyle nedir? Resulullah'ın pardon ehli imandır. Resulullah diyor "Men ra'aminkum min karan bir münker gördün eliyle değiş. Yapamadın ha dilinle. Yapamadın kalbinle. O da nedir? Azıful iman. O da imanın en zayıf noktasıdır. Demek ki davet ne yapıyor? O en güçlü davet nedir? Dili e, davet edeceksin. Dilinle davet edeceksin. Demek ki bu neye delalettir? Davet eden ehli imandır. Hiç korkmasın Allah'ın izniyle Hakkıyla ihlaslı davet eden nedir? Ehli imandır. Davet edenin Allah subhanehu ve teala her bir şekilde kurtarmıştır. Bir de dedik ki davet etmenin en büyük saadeti nedir? Davetçilere Allah söz vermiş yer üzerinde onları hem hacim kılacak hem mutlu kılacaktır. Evet biz hacim kılmayı görmesek ama mutluluğu görürüz. Her davetçi adam davetçi var mahpushanedadır. İnan ki şatoda oturan tağuttan daha nedir? Mutludur. İşte o mutluluktan biz bahsediyoruz. Değil ki biz elimize geçti olardan hakkımızı alarım, özümüzü alarım değil. Biz de onlar gibi saltana çıtıran değil. Dedik ki bu dünyanın cennetidir. Mutluluk, saadet bu dünyanın cennetidir. İşte bu dünyaya, bu dünyanın cennetini kim yaşar? İlk başta davetçiler yaşar. Evet. Evet. Şimdi gelelim üçüncü meseleyden de bitirelim alel acel. Bu, bundan dolayı bildik davetin önemi, fazileti. O zaman biz hükmünü de bilelim. Davetin hükmü nedir? Davetin hükmü arkadaşlar, ümmet üzerine vaciptir. Bir ümmet daveti terk etti, o ümmet Allah'ın lanetini uğrar. Ayetlerden geçtik ki, çünkü Allah'ın emrini terç etmiştir. Ama tarihe bakıyorsan hiçbir zaman hiçbir ümmette Müslüman ülkesinde davet terk edilmemiş. Ha zayıf olmuş. Zayıf olduğu yerde Allah'ın uyarıları gelmiş, azabı gelmiş ama terk edilmemiş. Bir yerde la ilahe illallah var muhakkak Müslümanlar orada bir çaba göstermişler. Az çok. Ne mutlu olara her zaman var Çünkü onlar olmasaydı bugün de bize gelmezdir bu davet. Evet. Ama davet nedir? Mesela İslam devletinde devlet davat üstlendir. Devlet ne yapacak? Davetçiler yetiştirecek. Çünkü her çeşitle davatçı olmaz. Her çeşitle davatçı olsa ne olur? Kim başka hayat nasıl dönecektir? Dönmez. Ondan dolayı فَلْيَكُنْ taife. Allah Teala ayette diyor, bir taife, bir azınlık bu davata soyunsa he? yeter size. Onun için alimler diyorlar ki Devletin üzerine, İslam devletinin üzerine vaciptir. Her zaman davetçiler olacak, alimler olacak. Bu İslam devletinde 1300 seneye kadar bu vardır. 1300 seneden sonra da devam etmiştir elhamdülillah. Her zaman ülkelerde velev ülkelerin hakimiyeti şeriatten çıkmış. Ha? Ama nedir? Her zaman alimler var, davet etmişler. Bu bir. İkincisi bir Müslümanın üzerine davet, ferzlığı kalıyor ama neyin var burada? İstisna nedir? İktidari kaderi, cücü kaderi. La yukellifullahu nefsen illa vish'are. Allah Teala gücünden fazla sana ne yapar? Eee yüklenmez. Yaptığın kadar seni sorguya çeker. Yapabildiğin kadar yani. O da nedir? Her insanın üzerine davet vaciptir yaptığı kadar. Ben bugün burada bir hadis öğrendim. Benim üzerime vaciptir o hadisi gelip bir Müslüman kardeşime tebliğ etmek. İlmim kaderice, param kaderice, gücüm e, kaderice ne yapacağım? Davat yapacağım. Yani her çeşit şey davat yapmakla mükelleftir. Ama neyi kaderice? Gücü kaderice. Takati kaderice. Benim param yoktur. Mükellef değilim. E, cami yapım Mükellef değilim. Derneklere yardım edeyim. Mükellef değilim. Davetçileri maaşlarını vereyim. Mükellef değilim. Kitap basım dağıtayım. Param yoktur çünkü. Ama neyle mükellefim? Neyi becerebilirim? Ben... Kitap tasih edebilirim. O zaman sen Allah rızası için tasih etsen, bunu davete dağıldın sen davatçısın. Davet meselesi arkadaşlar çok önemlidir. Çünkü İslam'da en önemli meselelerden birisi nedir? Niyet meselesidir. Niyetle her şeyi kazanabilirsin. İslam'da. Bak bir çok zengin adam cami yapıyor, fakir fukarayı doydurur, haca gönderiyor, bir sürü herhiret yapıyor. Sen ne diyorsun? Benim de olsa inşallah bunun gibi yapar. Eğer sen sadık isen, ihlasla bunu diyorsan, sen müjdeyi almışsın Allah-u Sen ölsen bu halin üzerine o adamın bütün yaptığını ya niyetinden geçtiğini hepsinin karşısında terazide görürüz. Neden? Niyetten. Niyet ne kadar salih olsa, ciddi olsa o zaman kazanırsın işte elimizden geldikçe arkadaşlar davet edeceğiz. Çünkü davet alimler dinler vaciptir. Neden vaciptir? Ya eyur rasulü bellig ma unzile ileyke. Tebliget dedik. Bir rivayette o bir ayette pardon, ud'u. Ud'u nedir? Davet et fiil emirdir burada. Emir veriyor. Belligh. Tebliğ et. Ud'u davet et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bellihu. Beni tebliğ edin. Velauçi bir ayet benim dilimden. Velev bir ayet. Ondan dolayı sen ne biliyorsan İslamiyet'ten? Davet et. Deme davet etmek zordur. Ben yapamam. Bir şey yapabildin o davettir. Bir şey yapabildin o davettir. Evet. Arkadaşlar davet o kadar önemlidir. O kadar yücedir. Çünkü neden? Davetçi bu ümmetin en hayırlısıdır. Nedir? O da ayet A'l-i Umran 104'te dedik ki vel tekum minkum ummetun yed'uni ilel hayr. İşte khir davet edensin sen. Onu için elinden geldikçe khir neredeyse sen ona davet edeceksin. Deme ben yapamam. Her şey yapabilirsin. Bir Müslüman her şey yapabilir. Bugünden böyle biz davetin önemini niye seçtik bugün? Hatta biz davet bizi önemini bildiğimiz için ne yaparız gideriz dini öğreniriz bu sefer. Nasıl davet edelim? Allah'ın dinini bilerim. O bir dini nasıl doğru tebliğ ederim? Onun için bizim elimizden geldikçe ilim talep ederiz. Elimizden geldikçe dinimizi öğreniriz. İster kulakla, ister gözden, ister neyle olursa dinimizi öğreniriz. Öğrendiğimizde yanımızda o, mazarlık olmasın o ilim. Hem onu biz iki şeyden davet edebiliriz. Bir dilden, bir amelden. Aslında amel dili daha önemlidir, daha vurguludur. Bazı arkadaş geliyor, diyor hocam ben e, muhallemde davet ediyorum. Bakıyorum o arkadaş çok şiddetlidir. Her çeşitin gölünü kırır. Bu olmaz, bu olur. Şiddetlidir. Üslubu yoktur. Diyorum kardeş senin hakkında davet caiz değil. Sen davet etsen caiz değil. Çünkü İslam'ı sen tebliğ etmek yerine İslam'dan nefret ettiriyorsun. E ne yapayım? Davet mi yapayım? Fetvasını veriyor musun? Evet yapma diyorum. Senin için en büyük davet nedir? İslam'ı yaşa kılık kıyafetinde camiye git, insanlardan hoş der, en büyük davettir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşadı. Biliyorsunuz Orta Asya, Endonezya, Malezya, Hindistan'ın bir kısmı cüzü, kılıçtan, savaştan açılmadı. İslam ora varmadı. Neyle oldu? Yemen tacirleri gittiler orada alışveriş, davet yaptılar. Orada insanlar baklarlar çok dürüsttür. Ya siz nereden geldiniz? Böyle dürüst insan nerede var? Ne sizsiniz? Siz? Ya dedi bize dinimiz emretmiş bunu. Biz dinimizi yaşıyoruz. Nedir dininiz? işte böyle. Bugün de milyarlarca Müslümanlar var Endonezya'da, End e Malezya'da. Bunlar nereden? Güzel ahlakla yaşadılar dinlerini. E dini muamele, alemler bir kayda kurmuşlar. Din nedir? Alışveriştir. Alışveriş nedir? Yani hayat şartlarında canlandırdığın hayat dindir. Her şeyi dinine göre çabalasan insanlar ne dersen seni örnek alır. Ama ben yalandan bahsediyorum ama kendim yalan diyorum şimdi Zulumdan bahsediyorum kendim diyorum. Kim beni dinler? Onun için biz davetiçi şekilde yayabiliriz arkadaşlar. Bir dilden iktidarımız var iken anlatırız insanlara. Bir de dil değil şimdi sen hoca olarsın yüzde yüz. Deme ben hoca değilim yapamam. Hayır kırk hadis en basittir. Aç kırk hadisi bir hadisi ezberle anlamını bil ciddi tebliğ et. Hangi arkadaşını tuttun o hadisi anlatsan davatçı oldun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Dedi belli ve anni ve Ve tane ayet tebliğ et. Sen bunu yaşa. Nasıl dedi cihadı kalbinde bir Müslüman? canlandırmasa ve uçu yaşamason ama kalbiyle yaşamasonu munafıktır. Sen canlandır daveti. Bir ayet de olsa canlandır. Yen de canlandıramıyorsun. Toplum seni dinlemiyor. Yen yani üslubun yoktur. yani ne yapacaksın? Fiili olarak yaşayacaksın. Sen sokakta kılıp kıyafetine baksa insan İslamiyet'i hatırlar. Alışverişine baksa insan İslamiyet'i hatırlar. İnsanlardan geçerken güler yüzlü olsan bu bir davattır. Bu niye gülen yüzlüdür? Bu ne hoş terbiyesi var derler. Kimdir bu? Ya bu bu filan oğludur. Çok dindardır. Ha sen orada Davut İslam'ı davet, İslam davet etti. Neden? O cülüşünle. Bir yaşlı dedeni gördün, nineni gördün. El, elinden al poçeti. Gel seni eve götüreyim. Bu bir davettir kardeş. En önemli davetler. Biz bunları küçümsanıyoruz belki. Ama bu tam davettir. Bir de değil ki ben ha sokakımda yaptım. Ben İstinbu'da yaptım. Hayır. Sen sokakla mükellefsin. Sen apartmanında mükellefsin. Sen evinde mükellefsin. Sen evinde başarı olmadın, apartmanda seni kimse dinlemez. Apartmanında seni sevmediler, dinlemediler, sokakta kimse dinlemez seni. İşte davet budur arkadaşlar. Daveti öğreneceğiz va yaşayacağız. Ve hepimiz davetçi olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar. Çünkü bir dini bildin, sen mükelleflik altına girdin. Bir hükmü bildin, mükellefsin sen onu tebliğ den. Vayetler, ayetler, hadisler. Onun için bildin sadece amel değil. Bu nedir? Kendini seven insan. Ben bildim, sarılırım buna. Bu parayı ben aldım, kimseye göstermem. Ama davet öyle değil. Ne comart olacaksın davette. Ben bunu bildim, ben nasıl kurtardım? Toplum da benimle kurtarsın, insanlar da benimle kurtarsın. Deyken Allah verdikçe verir sen. Onun için arkadaşlar davet çok önemlidir. Bu daveti daha fıkhını bilmemiz lazım. Biz ana çizgileriyle, asıl da davetin üslubu, metodu, olardan biz bahsetmedik. Biz sadece davetin önemini ve faziletini ön plana çıkarttık. Ve hükmünü de bildik. Şimdi bundan sonra bunları öğreneceğiz ki davete başlayalım. Şimdi ilk başladığımız nedir? Buradan her gider evine. Yan abisi, yan ablası, yan kardeşi, yan burada duyduklarını Gider anlatır. Bu büyük bir davattır. Bir de antrenman olur sana. O gece inan ki bugün git bir şey yakaladığını git evde anlat. Bak o gece ne kadar mutlu yatarsın. Çünkü Allah'ın en sevgili kullarından oldun. O niyetle Allah hepimizi doğru yolu gösterip onu ittiba etmeyi nesip eylesin. Hepimizi de davat yolunu canlandırmayı nesip eylesin. Davacılardan bize eylesin ve onların yollarıdan, yollarında gidenlerden ve onların kıyamet günde şemsiyeler altında davacıların imamıyla beraber hasherleyesin bizi. Ve alhamdulillahi Rabbi alaamin ve salatu ala mursalin, ve salamu ala Seyyidül Musallim, Nebi Na ve Alaali ve Cehbi Ajmegin.